Merhaba, Doğu Karadeniz’de 6 ili kapsayan içinde yeşil yol projesinde bulunan çevre düzeni planı ile ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararı Danıştay İdari dava daireleri kurulu tarafından yaklaşık 1 ay sonra ulusal Yargı ağı projesinde duyuruldu. Böylece çevre düzeni planındaki hesler ve yeşil yol hükümleri de durdurulmuş oldu. Rizedeki yeşil yol projesi çalışmaları sırasında dozerin geçeceği güzergahın önünde elinde sopasıyla oturan hava bekar, Yaylaların yolu birleşmeyecek, kesinlikle istemiyoruz, vali bize çapulcu diyor, biz çocukluğumuzdan beri burada yaşıyoruz, vali kaymakam kimdir? Ben, ben, ben, halkım ben diyerek isyan etmişti. Radikal'den Serkan Ocağ'ın haberine göre Ordu, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Gümşane'yi içine alan 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planı 7 Aralık 2011'de kabul edilmişti. Tema Vakfı planda bölgenin doğal varlıkları açısından tehdit oluşturabilecek bölümlerine dava açtı. Bu davanın bir bölümünde Yeşil Yol olarak bilinen ancak resmi adı Yaylalar Arası Bağlantı Yolu olan projede vardı. Davayla ilgili 4-5 Kasım 2013'te yörede keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı. Bunun sonucunda 103 sayfalık bilirkişi raporu hazırlandı. Bu bilirkişi raporundan sonra 26 Ocak 2014 tarihinde davaya bakan Danıştay 6. Dairesi tarafından Tema Vakfı'nın taleplerinin bir bölümüyle ilgili yürütmenin durdurulması kararı verildi karar 37 sayfalık gerekçe içeriyordu. Ancak bu kararda yeşil yolla ilgili hükümler ve HES'lerin çevre düzenlenleri planlarında yer alması ve bunun için gerekli olan çalışmaların yapılması gerektiği yer almıyordu. 14 Ocak UYAP'ta açılan dava ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı yayınlandı. Temanın talepleri kabul edildi. Böylece çevre düzeni planındaki HES'ler ve yeşil yol de durdurulmuş oldu. Üstelik En üst kurul tarafından Şimdi dava tekrar Danıştay 6. dairesine gidecek ve nihai karar beklenecek. Her yanı madencilik faaliyetleriyle delik deşik edilmiş olan Çanakkale'de bir maden arama projesi de Bigan'ın yolindi köyünde yapılacak. Santral Madencilik tarafından projelendirilen maden arama çalışması için çet gerekli değildir kararı verildi. Balıkesir-Çanakkale planlama bölgesi çevre düzeni planına göre ilgili maden sahasının tamamı orman alanı olarak görülüyor. Proje dosyasında da ormanlık alan olduğu ifade edilen alanda taşınması güç ağaçların kesiminin yapılacağı ise açıkça vurgulanıyor. Çanakkale'nin Bigay ilçesi Yolindiköy'ü ve Balıkesir'in Gönen ilçesi sınırları mevkiindeki Santral Madencilik AŞ tarafından yapılması planlanan 4. Grup Maden Arama Projesi Bakanlığa sunuldu. Çanakkale Çevre ve Şircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada projeyle ilgili olarak bakanlığımıza sunulan dosya incelenmiş ve değerlendirilmiştir. ÇED yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince 4. Grup Maden Arama Projesi'ne valimizce çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir karar verilmiştir dendi. Proje dosyasında Orman Genel Müdürlüğü görüşü doğrultusunda proje alanı içerisinde başka bir alana taşınması, ağaç kesimi yapılmadan gereken ağaç olması durumunda gerekli taşıma işlemleri gerçekleştirecektir. Orman Bölge Müdürlüklerinden alınacak orman izinleri doğrultusunda alınan izin alanı içerisinde bulunan taşınması mümkün olmayan ağaçların kesimi yapılacaktır. Tarım arazilerinde kalan çet alanı ile ilgili çet sürecinin tamamlanmasına mütakip Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınacaktır. Özel mülkiyete konu tapulduğu tarım arazilerinin mülk sahibiyle anlaşma yoluna gidilecek, muvaffakatname veya satın alma işlemi yapılacak, gerekli izinler alınmadan faaliyete başlanılmayacaktır denildi. Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerinden geçen Bendimahi çayı üzerinde kurulan HES'ler balık hareketine olumsuz yönde etkiliyor. Bir yıldır HES'lerin balık yaşamındaki olumsuz etkileri üzerine araştırma yapan 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlanma ve İşleme Teknolojisi Bölümü araştırma görevlisi Mustafa Akkuş, HES'lerin habitatı tamamıyla yok ettiğini söyledi. Önemli bir biyolojik zenginliğe sahip olan bendimahi çayı üzerinde kurulan HES'lerin balık popülasyonu üzerinde etkilerinin ortaya çıkarılması için başlatılan araştırmada önemli sonuçlar ortaya çıktı. Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşletme Teknolojisi Bölümü Başkanı Profesör Doktor Mustafa Sarı, araştırma görevlileri Mustafa Akkış ve Elif Sena Güngör tarafından yürütülen çalışmada Bendimahi Çayı üzerinde 10 ayrı istasyonda örneklemeler yapıldı. Soğuk hava ve kar yağışına rağmen Çaldıran ilçesinden Van Gölü'ne kadar olan Bendimahi Çayı'nın 30 kilometrelik bölümünde balıkların, heslerin kurulduğu bölgelerde yaşam alanlarının kısıtlandığı belirlendi. Çayın tamamında balık yaşamının olması için balıkların rahat bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirten araştırma görevlisi Mustafa Akkoş, Bendimai çayı üzerinde kurulan HES'lerin habitatı tamamıyla yok ettiğini söyledi. Akkuş, bendimahi çayı, su bitkileri ve taban yapısı yönünden balıklar için sığınma, üreme ve beslenme için harika bir bölge. Ancak kurulan HES, balıkları belli bir bölgeye sıkıştırmış ve balık popülasyonunun da azalmasına neden olmuş. Balıklar HES'lerin önünde birken, yukarı ve aşağı inemediği için avcılara da gün doğuyor. Bendimahi çayında balık yaşamının sürmesi için HES'lerin yanında balık geçitlerinin de uygun bir şekilde yapılması şarttır, dedi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın.